Mermer ocağına giden yol için ağaç kesimine başladığını belirten Köprüçay kardeşliği Mermer Ocağının yol açacağı sorunları Change.org taksim 40 Kavak adresinde şu şekilde anlatmış: Bir projenin yapılması tarım alanlarının verimsizleşmesine ve bölgenin habitatının bozulmasına yol açacak. Mermer ocağından çıkan toz yaşlı insanlarımızın ağırlıkta olduğu köy nüfusunda sağlık yönünden olumsuz etkileyecek. Rafting turizmi ve doğa sporlarının yapıldığı dünyaca ünlü Köprülü Kanyon Milli Parkı ve Köprüçay Havzası bu projeden olumsuz etkilenecek denmiş Change.org Taksim 40 Kavak adresinde. Yenas Skatena tarafından kaleme alınan ve orijinali 18 Aralık 2021'de The Atlantic'te yayınlanan yazı Anıl Ceren Altunkanat tarafından iklim değişikliği mide bulandırıcı olacak başlığıyla Türkçe'ye çevrildi. 13 Ocak 2022 tarihinde Biyanet'te yayınlandı. Biyanet bu yazıyla birlikte Change.org Taksim Marmara Denizi adresinde İzalli bir Coşkun tarafından yürütülen Ergenenin zehirli suları Marmara'ya akmasın, vana kapatılsın, derin deşarj durdurulsun başlıklı kampanyaya da yer verdi. Yazıda iklim değişikliğinin yanı sıra atık suların arıtılmadan deşarj edilmesinin Marmara Denizi'ndeki müsilaj oluşumuna etkileri ele alınmış. Ayrıca Marmara Denizi'ndeki ısının küresel ortalamadan 1,5 derece daha yüksek bir artış gösterdiği ve 10 yıllardır süren kirlilik ve aşırı avlanmanın Marmara Denizini bir tür şok içine soktuğu belirtiliyor. Ancak dünyanın farklı bölgelerinde iklim değişikliği kaynaklı olağanüstü olaylar ve bilimsel gözlemlerde örneklerle paylaşılıyor. Yazıda ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Mustafa Yücel tarafından Müsilaj patlamasına yol açan koşulların hala mevcut olduğu, Marmara'nın, Aykler, bakteriler ve oksijen azlığı olarak üç uç bir noktada bulunduğunu ve 2022 yılında ne olacağının tahmin edilmesinin zor olduğu da paylaşılmış. Yazının son paragrafı şu şekilde. İnsanlar denizi kirletmeyi ve ısıtmayı sürdürdükçe deniz ekosistemleri gitgide daha hassas, daha öngörülmez bir hal alacak. Her felaket bize bizzat kendi eylemlerimizin sonuçlarını gösteriyor. Tabii görmek istersek. Piyanette yer alan haberde change.org taksim Marmara Denizi adresinde yer alan kampanya ile ilgili de şöyle dendi. 2007'den beri Marmara Denizi'nin etkisi altına alan 2021'in ilk bahar aylarında beraber Marmara Denizi'nin dibine ek olarak neredeyse tüm yüzeyini kaplayan müsilaj bir kirlilik sorunu olarak ortaya çıktı. Çevre aktivistleri, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde gerçekleştirilen proje kapsamında havzada yer alan sanayi bölgelerinin tehlikeli atıklarının derin deşarj adı altında ileri arıtma yapılmadan doğrudan Marmara Denizi'ne boşaltıldığını ve bu işlemin bir an önce durdurulması gerektiğini savundu. Konuya ilişkin change.org'da başlatılan imza kampanyasında "Lütfen Tekirdağ'daki derin deşarj vanası acilen kapatılsın. Atık su" Kanunu derhal değiştirilip deniz ve göy kıyılarında sıkça kullanılan derin deşarj sisteminden vazgeçilsin. Ergenenin zehirli suları Marmara'ya akmasın, van'a kapatılsın, derin deşarj durdurulsun dendi. İmza süreci devam eden kampanya bugüne kadar 53.216 kişi destek vermiş Change.org Taksim Marmara Denizi adresinde. Çanakkale'de Sarıçay'da. Kirliliğe karşı kampanya başlatan Utku Melik Kartal, belediye ve devlet su işlerini çözüm odaklı olmaya davet ediyor. Change.org Taksim Sarıçay adresindeki kampanyada birlikte el ele vererek çok geç olmadan kurtarmak ve Çanakkale'yi kazandırmak gelecek nesillere boynumuzun borcudur. Diyen Utku Melih Kartal sözlerine şöyle devam etmiş. Çanakkale'mizin en güzel konumunda bulunan DSE'yi kontrolünde ve belediye sınırları içerisindeki Sarıçay hakkında iki kurumun birbirine topu atarak yok olmasına seyirci kalmalarını senelerdir üzülerek takip ediyoruz. Kirlilik daha fazla büyümeden müdahale etmek, gelecekte olacak felaketlere mahal vermemek tüm devlet görevlilerinden beklentimiz. Haydi hep beraber Sarıçay'ı Çanakkale'ye kazandıralım. Turistik açıdan da yatsınamaz katkılarının olacağına da inancımız tam. Birlik ve beraberliğe, güzel şeylere ihtiyacımız olduğu bu günlerde devlet kurumlarının Çanakkale halkının yıllardır süre gelen bu talebine seyirci kalmayacağına inancımız tam gereğinin yapılmasını arz ederiz diyorlar. Taksim, adresinde. Çınarcık sahilinde yapılması planlanan düzenlemenin halkın denizle bağlantısını keseceğini ve doğal güzellikleri yok edeceğini söyleyen Nazire Bleyda Berzurum, Change.org Taksim Çınarcık sahili adresinde bir kampanya başlatmış. Diyor ki sahil beton yığını haline gelirse tüm doğal güzelliği tamamen kaybolacak. Son parça Çınarcık sahili tepe mahalleleri gibi betona kurban edilmesin. Change.org Taksim Çınarcık sahili adresinde. Ben Uygar ismi Change.org özel haber programını derleyen Zeynep Ergin ve Büşra Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz.